zamanda Asos'ta felsefenin kurucusu, aynı zamanda da felsefe sanat bilim derneği kurucusu ve üyesi, yönetim kurulu Eee kendisi bugün bize devletiyon ve deneyimcilik, imprisizm konusunu anlatacak. Evet. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi eee konumuz devletiyon ve Söyler. Beni dogmatik uykumdan uyandıran filozof David Hume'dir. Der. Dolayısıyla Hume aynı zamanda Kant'ı dogmatik uykusundan uyandıran kişidir Kant'a göre. <gülüyor> e, bu uykudan uyandığımı uyanmadığımı bu hala tartışılıyor Filasetler <gülüyor> camiasında o e, Kant ve Hume uzmanları arasında <gülüyor> e, bir ayrıntı tartışılıyor Şimdi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 Amerikan devrimi ve 1889 <gülüyor> Fransız devrimi <gülüyor> bağlamında gündeme gelen bir kavram. Ama birçok kişi bir önceki yüzyıl, yani 19. yüzyıl da yaşananları, özellikle felsefe ve bilim alanında yaşananları. Hatta e, bazıları daha da genişletiyor. Bu Arhan, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben bu yeni bir hastalıktan gripa vaziyetten yeni çıktığım için kusura Bir ağrısı öksüreceğim. E, <gülüyor> ve e, kimi de bunu daha erken bir e, dönemden yani Rönesans'tan itibaren e, 14. 15. yüzyıldan itibaren başlatanlar da var. Benim aydınlanmanın soykütürü diye bir yazım vardı, bazı belki bilir. Bilim ve Eytopya Dergisi'nde yayınlanmıştı. Orada biraz bunu anlatıyorum, şu anda ayrıntısına girmeyeceğim çünkü konumuz o değil, konumuz devletliğim olduğu için. Ama merak edenler varsa, bu aydınlanmanın soykütürü yazısında aydınlanmanın kökenlerini anlatıyorum. Aslında Antik Yunan'da Günan'da başladığı ondan sonra Rönesans'ta, devam etin. Yani aydınlanma olarak bilinen e, e, olarak bilinen dönemin Rönesans'taki e, ve Antik Yunan'daki kökenlerini anlattım uzun uzun. <gülüyor> yani bu böyle Paris'teymiş, 18. yüzyıldaymiş bir şey değil. E, eğer biz aydınlanmayı ortaçağın antitezi olan bir şey olarak anlıyorsak, yani bilimle e, felsefede ve sanatta yeni başlı gelişmelerle ilişkilendiriyorsak bunu onu daha eski aslına götürmek lazım. Yani hatta Miletos, o filozoflara kadar götürülebilir bu. E, yani milattan, İsa'dan önce e, 6. 7. 6. yüzyıla kadar götürülebilecek bir şey bu. E, o dönemde felsefede ve ortaya çıkan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 Anlaşıkları bir nokta var. O da aslında bu orta çağdaki siyasal e, <gülüyor> e, düzenin orta çağ ve sonrasındaki post orta çağ diye, e, dönemindeki siyasal düzenin yıkılması bağlamında. Yani bunlar da nedir? E, birincisi mutlak monarşinin yıkılması. Yani böyle bir tek adam yönetiminin olmaması. E, işte Montesquieu'nun, önce Lokan 1600'lerde, daha sonra Montesquieu'nun ifade ettiği yasama, yürütme, yargı arasındaki güçler ayrılığını sağlanması. İkinci konu, teokrasinin yıkılması. Teos, işte Tanrı demek, gücünün Tanrı'dan olan yönetim biçimi Teokrasi, demokrasiden farklı olarak. Demokrasi malum gücünü halktan alın, <gülüyor> halkın temsilcileri vasıtası, kendi kendine yönettiği düzen. Teokrasi, tanrı merkezli bir düzen, siyasal düzen. Ee, teokrasinin yıkılması ve onun yerine layıklık ilkesinin devreye girmesi. Yani din ve siyaset, e, din ve devlet, din ve hukuk işlerinin ayrılması ve bunların <gülüyor> ayrılması koşuluyla da dini inanç ve ibadet özgürlüğünün güvence altına alması. üçüncü mesele de feudalizm yani toprak ağlı sisteminin kalkması, onun yerine herkese <gülüyor> eşit tüm adanmış eşit mülket hakkının tanınması. Bunlar aslında aynı zamanda 1776 Amerikan devrimi ve 1789 Fransız devrimi temel ilkeleri mutlak mülkiyetin yıkılması. Teokrasi yıkılması ve Feodorizm'in yıkılması. Ee, yoksa, yani şöyle bir şey yok. Ee, efendim, aydınlanlarla birlikte akıl devreye girdi. Ee, i̇şte aklın ön plana çıktığı bir dünyaya bakış açısı başladı. Yani bir düğmeye basıldı, başladı. öyle bir şey yok. Yani bu zaten Antik Yunan'da Hatta Platon, bunu çok daha eskiden başlatmıştı. Yani o örneğini düşünecek olursanız, devlet eserini düşünecek, düşünecek olursanız, zaten Platon söylüyordu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu mitostan logosu geçiş süreci dedikleri antik Yunanların söylenceden e, akla dayalı açıklamaya geçiş, yani kuramsal olana geçiş,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 doğada olup doğada açıklama girişimi. Bu zaten Platon'dan önce Miletos'ta, Bat-Anadolu'da başlamıştı. Yani o anlamda o zaman aydınlanmanın başladığı nokta Miletos'tur, Bat-Anadolu, Avrupa değildir. Ve çok daha iyisindir. Ee, yaklaşık 2600 yıl öncedir. Ee, Tabi daha sonra bunu Sokrates, Platon, İnsan e, odaklı bir hale getiriyorlar, yani sadece doğa e, üzerine ortadan felsefi kuranlar değil ya da bilimsel. Aynı zamanda insan ve toplum konusu ne olacak? İşte adalet nedir, İyilik nedir, ahlak nedir? E, bunlar üzerine odaklanıyor Sokrates ve e, Platon.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 Daha önce Mezopotamya ve Mısır'da astronomi, matematik ve tıp alanında gelişmeler var. Ama Antik Münağı ne kadar ileri düzeyde bir felsefe ve bilimsel gelenek yok. Ama tabi ki onun da kökeninde Mezopotamya ve Mısır'ın olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha da eskiye götürebiliriz bunu. Onun için ben bu aydınlanma etiketiyle böyle...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 monarşik düzeninin yıkılması, feodorizmin yıkılması, teokrasinin yıkılması bağlamında. O zaman evet doğru. Yani bunlar bu, bu hareket 17. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. John Locke'ın İngiliz filozof, John Locke'ın önce ortaya attığı, daha sonra Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau gibi filozofların geliştirdiği, Deutium gibi, Immanuel Kant gibi filozofların geliştirdiği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 Siyaset felsefesini Aristoteles'in veya Hobbes'in siyaset felsefesini anlamadan onu anlayamayız. Platon'un devleti, Aristoteles'in politikası, e, Thomas Hobbes'in e, Leviathan'ı vesaire, e, hatta Machiavelli'nin prensi bunları okumadan e, o gelişim sürecini, John Locke'in siyaset felsefesini anlayamayız. Ve daha sonra ortaya çıkmış olan tabii Karl Marx'ın e, Şunun cevabını anlayamayız. Şimdi bu genel bir geç oldu. Şimdi Yun'e geçeceğim. Şimdi Yun <gülüyor> ve deneyimcilik dedim. E, <gülüyor> Deneyim, yani İngilizce'de empirizm olarak bildiğimiz terimin tercümesi çeviri olarak kullanıyorum. Aslında birçok çok çeviri var. Ampirizm diyen var, empirizm diyen var, empirsizm diyen var, deneycilik diyen var, deneyimcilik diyen var. Beş tane benim bildiğim toplam terim var bu karşılayan. Ee, ben deneyimciliği tercih ediyorum. Ee, yani diğerleri zaten doğrudan e, yabancı bir sözcükten türetilmiş olabilir, yani, olmaz diye bir şey yok. Bazen karşılayamamız, onu da kullanabilirsin ama Bence deneycilik bunu daha iyi karşıtı. Deneycilik tam karşımıyor çünkü deney, yani experiment demek, experimentalızın daha sonra onu deneycilik olarak çevirebiliriz ama yani empirizme deneycilik olarak çevirmek doğru değil. Bizim felsefe terimleri sözünde deneycilik olarak çevirebiliyor. çoğunda. bence doğru değil çünkü o experimentalızın çevirisi deneycilik.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 Yani sadece dünyanın, güneşin etrafında dörtlendirdiğin veya mikroskop veya teleskopla bir takım gözlemler yapmak veya deneyler yapmak gerekmiyor bir deneyime sahip olmak için. Onun için deneyimcilik daha kapsamlı bir şey. Ve bu deneyimci filozoflar, yani empirist ya da empirist filozofları hakkında filozofların zaten teorilerine de baktımsa onlar da bu kavramı geniş bir anlamda. Sadece deney yapmakla da akıllı bir söz etmiyorlar. <gülüyor> Kim bunlar? İşte Bacon, Hobbes, Berkeley, Locke, Hume, daha eski gidecek olursak Epikoros. Bu filozoflar da bu kavramın geniş bir anlamda kullanıyor. Onun için deneyimcilik tam birebir bana göre bu filozofların düşüncelerini karşılayan, yani söyleme çalıştığı şeyi karşılayan bir terim. Şimdi <gülüyor> deneyimcilik e, kısaca e, epistemoloji, diyeyim, bilgi felsefesinde e, usçuluğun, o da Türkçesi veya akılcılığı e, ya da <gülüyor> latinciden türetilmiş olan rasyonalizmin antitezi olarak karşımıza çıkmış bir e, bir, bir kavram. Benim de zaten söyledim, bu aydınlanma olarak bilinen dönemi, dönemde yaşamış olan filozoflar içinde deneyci deneyimci filozoflar da var. Usçu filozoflar da var, yani akılcı, rasyonist filozoflar da var, deneyimci, yani empirist filozoflar da var. Hem ahlak felsefesi bağlamında, hem bilgi felsefesi bağlamında kendi işlerinde ayrılıyorlar. Mesela Kant'in ahlak felsefesi <gülüyor> rasfanistir. Hume'ninki duygucudur, emotivism olarak bilinen. Ee, <gülüyor> neden selik çözümlerdir? Farklıdır mesela. Hume neden selik ilkesin kaynağının apostoliyori olduğunu söyler, deneyim temelli olduğunu söyler. Kant ise sentetik abjur olduğunu söyler. Deneyimle birlikte anlaşılan ama kaynağı salk akıl olanlar mesela. Dolayısıyla böyle homojen, işte, aydınlanma felsefesi, şurada falan diye bir şey söyleme şansımız yok. Siyasi seten de emin söyledim gerekçelerle, belki olabilir. Şimdi... E, <gülüyor> e, bu da şudur, yani bilginin kaynağı nedir sorusu ortada, epistemolojinin en temel sorularından bir tanesi. Neleri biliriz ve nasıl biliriz? Neleri biliriz, yani bildiğimiz şeyleri de bilmemizi bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri nasıl biliriz? Yani bu soruya verilen bir yanıttır. Bazı gazoflar <gülüyor> salt akıl yoluyla, yani tek başına akıl, deneyimcilik akıl dışılayan bir şey değil. Yani Antirasyonalizm, irasyonalizm demek değil.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 bilgiyi veren asıl <gülüyor> unsur deneyimlerimizdir. Buna biz felsefede aposterior diyoruz. Salt, aklı dayalı olan şey. Apriori, belki duymuşsunuzdur bir terimleri. Deneyime dayalı olan da aposteriori. Ee, yani aposteriori sonra sonralayan demek, Deneyim üzerine kullanan. Apriori de deneyimi önce yani. Deneyimden önce olan yani salt, aklı dayanan şey. Şimdi rasyonelist, yani usçu akıllı filozoflar e, kimdir? Platon gibi, e, Spinoza gibi, Leibniz gibi filozoflar, Descartes gibi filozoflar. Rasyonelist, usçu filozoflar olarak bilinirler. E, Epicurus gibi, e, Locke gibi, Hummel'i filozoflar da deneyince <gülüyor> filozoflar olarak bilinirler. Şimdi... Tabii onların da kendi içlerinde ayrılıkları noktalar var ama konumuz şu anda çok fazla o değil. Yani deneyimcilik adı altında bile bunları aslında çok genellikle yapıyoruz. Ama işte bazen felsefede böyle kolaylaştırıcı terimlere, terimlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu da belki onlardan bir tanesi ama yani bunların hepsi deneyimcilik aynı şeyi söylüyor öyle bir şey de yok tabi. Birçok konuda kendi içlerinde ayrıldıkları noktalar var ama o çok, şimdi ona girmeyeceğim, çünkü ona girersem bir yorum hiç anlatacağım. Ee, ama yine de Demis Örnüz'ün ettiği doğa filozofları, Sokrates öncesi e, doğa filozoflarını ve daha sonra Aristoteles'in, çünkü Aristoteles de sonuçta Platon'a bir empirik ayar veriyor her ne kadar Aristoteles'in kendisi bir metafiziği de olsa da, Aristoteles, Platon gibi gözlem ve deney bilgi küçümsen birisi değil, hatta bizzat kendisi doğa bilimine inanmış. bir filozof. Biyoloji üzerine, zooloji üzerine, fizik üzerine, astronomi üzerine araştırmalar yapmış, eserler ortaya koymuş. Bir filozof, mantık isimli disiplinini kurulmuş. Bir açı boyutu ama Aristoteles'in ya sonuçta böyle metafizin içine boğulmuş bir adam değildi Aristoteles. Metafizi hortlatmaya çalışanlar hep Aristoteles'in referans hıparları için anlamam özellikle haline <gülüyor> geldim. Merakları, tamamen saçma bir şey bence. Ee, sonra, e, tabi asıl ama kırılma noktası Epikuros diyoruz Çünkü Epikuros, yani doğrudan Platon'un tersini çeviriyor. Aristoteles gibi böyle duyu idare etmeye çalışmıyor. Yani bir sentez konu falan da deniyor. Rasyonizm ve empresizm arasında. Yani husçulukta diyebilecekleri bir sentez kurma ya da ikisini bir şekilde bağdaştırmaya çalışmıyor. Tam tersi Platon'un antitezi. Yani ayrıca ve ancak duyu algılarımızla biz varlık konusunda, olan konusunda bir şeyi ortaya atabiliriz. Algılarımızdır. Algılıyorsan vardır, algılanıyorsan yoktur. Epikoros e, e, o açıdan önemli bir kırılma noktası. İnsadan önce 300 yıllarda yaşamış olan. E, ve daha sonra çok uzun bir süre sonra bu Britanya'da tekrar canlanıyor bu akım. Tabii Francis Bacon. 1500lerde önemli bir haftası oldu. Yani bilgi dediğimiz şey ancak bilimsel bilgi olabilir. Yani gözlem ve deneyle. Mesela de Beykut deney terimi kullanabilir Yani gözlem ve deney yöntemiyle biz bilgi adına bir şey ortaya koyabiliriz. İşte tüm ev arımsal çıkarımlar yaparak <gülüyor> deneyimlediklerimiz üzerinden doğa yasalarını keşfederiz. Sonra tabii, <gülüyor> affederseniz John Locke İngiliz Fiyozu 600'lerde yaşamış olan yine İngiliz Fiyozu o da tabula rahatsızlıkla görmüş müydü? Yani zihni boş bir levraya benzetir. Doğuştan verilmiş, önceden verilmiş düşünceler yoktu. Her şey sonradan edinilir. Deneyimlerimiz vasıtasıyla. Gerçi deneyim kavramı biraz geniş tutmuştu ama şimdi onların sınavına giremeyeceğim. George Barclay'ın işte var, varlık algılan var olmak algılanmaktır. <gülüyor> algılan olumsuz varlık diye bir şeyden söz edemeyiz. Sonra David Tüem. O da ne diyor? Bütün düşüncelerimizin kaynağında izlenimlerimiz yatar. Impressionlı.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 Yani bunlar beş duyu organıyla ile ortaya çıkan şeyler değil ama yine de karşılığı olan şeyler. Mesela hem bunların uydu ya da fantezi olduğunu ya da illüzyon olduğunu falan söylemiyor. Bunlar bizim <gülüyor> deneyim adını verdiğimiz şeyin kapsın. Yani izlenimler dediği şey zaten deneyimlerim ta kendisi. Yani benim deneyim dünyam nedir? diye bir soru soracak olursa. Duyu algılarımız artı duygularımız, duygu dünyamız. Emotions and passions orjinal e, şey kullandığı terim. iki terim e, Duygular ve tutkular. Şimdi Hume <gülüyor> e, açık ve seçik bir düşünce insan zihninde e, açık ve seçik yani bulanık olmayan ne olduğunu bilincinde olduğumuz bir düşünce, ancak e, bu izlenimlerden yani deneyimlerden kaynaklanması durumda söz konusu olabileceğini sanılıyor. Yani tüm açık ve düşüncelerimiz, hatta tüm düşüncelerimiz diyor aslında geçme dönem ama erken dönem eserlerinde araya böyle işte bazen e, izleme dayanmayan bir düşünce de oluşabilir ama o pek açık seçik değildir gibi ifadelerde kullandığı için dedim. Yani tüm düşüncelerimiz ve veya açık ve seçik düşüncelerimiz <gülüyor> e, izlenimlerimizden e, kaynaklanmak zorundadır. Yani <gülüyor> affedersiniz karşılıklı bir izlenim yoksa bir düşünceden ya da sözde düşünce deyelim isterseniz sahte düşüncelerim deyelim isterseniz e, o zaman o, karşılığı yoktu. Yani sizin zihninizde bulanıp çok açık ve seçik bir şekilde zihninizde oturmuş bir şey değildir. Şimdi bu yaptığı birinci önemli ayrım. ikinci önemli ayrım da insan anlama yetisi üzerine bir soruşturma anlayıslarında An Aquary, A Concerning Human Anwesti'nin borcunu aradığı. Türkçe'de bu 70'li yıllarda çevrildi, borcu arama çevrildi. Hacettepe Üniversitesi fakat sonra bir daha yayınlanmadı, basılmadı ama ben kendi Hume kitabında sağ yayınlarından çıkan 15 yıl önce, hatta 7 yıl önce Hume adlı derleme ağırlıklı kitapta, Oruçmenin izniyle bu metnin olduğu gibi bastım. 4 sayfalık bir şey, orada Hume'ın hemen hemen bütün eserlerini toplu halde tek kitap altında bulabilirsiniz. Bazılarını kısaltmak, seçmek zorunda kaldık, yoksa bin sayfa bir şey olacak mı? Ama diğer metinler zaten büyük ölçüde ayrı olarak da bulunduğu için, yani oruç beyin, orada açıkçası oruç beyin artık o çevresi basınladığı için ben onun tamamını neredeyse tamamını kullandım. Bir de tabi doğal din üzerine söyleşiler, o da çok önemli bir metni. Hem Bilgi felsefesini, dil felsefesini anlamak açısından human. Şimdi parantezi kapatıyorum. E, yaptığı ikinci önemli ayrım e, human bu kitapta, yani insanın anlamına yetisi üzerine mi soruşturma kitabında e, iki akıl yutma biçiminden söz ediyor. Birincisi e, matematiksel, ikincisi olgusal. E, matematiksel yani işte C1'de geometrik, aritmetikteki akıl yürütmeler. Apjörü, yani Kainan'da salt akıl var. Yani bunların doğru mu, bununla ilgili ver, doğru mu, yanlış mı siz doğaya çıkıp gözlemle deneyi yapmıyorsunuz, yani deneyim dünyanıza başvurmuyorsunuz. Bunlar salt akıl yoluyla kavranabilen, bilinebilen, doğruluğu veya yanlışlarla bilinebilen şeyler. <gülüyor> Yani iki artı iki eşittir, dört bir karenin kenarlarının uzunluğu birine eşittir. Acaba doğru mu yanlış mı? Ben bir doğal bir araştırma yapıyorum, mikroskobuna bunu falan böyle bir şey demiyorsunuz. Bunlar sağ akıl yoluyla doğrulukları ya yani bu değillenmişse yanlışlıkları ortaya çıkamayan bir şey. Ee, şeyde ise, olgusal akıl yürütmeleri ise, <gülüyor> her çoğu yani, birine de reasonings concerning relations of ideas diyor. O matematiksel ben o, e, daha yanlışısın diye söylüyorum. They are the reasonings concerning matters of fact. Yani olgu işlerine ilgili akıl olgu Olgusal akıl yurtmalar veriliriz. Yani bu evrende, dünyada, yaşamda olup bitenler hakkında bize bilgi aktarıyor. Varlık konusu ancak ancak burada ele alınabilecek olan konu. E, yani neyin var oldu ancak burada elde alanlar Fakat insan, buna iki bilgi türü de diyebiliriz. Matematiksel, olgusal. Ve tabi e, bu olgusal akıl rütmelerin kaynağı tabi diyoruz. Doğrudan deneyimlerimizden yola çıkarak bunları oluşturuyoruz. Fakat e, insan zihni sadece geçmiş sanayide şimdi zamandaki <gülüyor> izlenimlerini yani deneyimlerini Koleksiyon koleksiyonu yapar gibi biriktiren bir şey değil. İnsan zihni aynı zamanda, evrende, dünyada ve yaşamda olup bitenler arasındaki neden sonuç için ilişkisini de ortaya koymaya çalışır. Yani nedensellik onun için bizim olgusal akıl yürütmelerimizde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 Fırtınayla dalga bir neden-sonuç ilişkisi kuruyoruz. İşte dalgalanmamın sebebi, o, o anda çıkan fırtınalardır diyoruz. Havadaki hareketler, sudaki hareketlerin sebebi de biliyoruz. Ee, ve bundan sonra da bir fırtına olması durumunda yine denizde dalgalanmanın olacağına dair, dalgaların, büyük dalgalar, olacağına önde eylemelerde bulunuyoruz. Ve işte ona göre önlemlerimizi alıyoruz dağılmıyoruz. Şimdi Yunus e, sorduğu, yani bir sonraki aşamada <gülüyor> söyleşe peki biz bu e, aslında biraz cevabım verdim ama e, yani biz bu nedensellik düşüncesi hangi izleme dayanıyor? Yani daha önce diyordu ya bütün düşüncelerimizin biri izlenimden yani deneyimden kaynaklanması gerekiyor. Peki bu nedensellik düşüncesinin kendi hangi izlenimden kaynaklanıyor? Şimdi sözüne ettiğim belli başlı olayların sürekli birlikte deneyim edilmesine kaynaklanıyor. Constant Conjunction tam orijinal terimi İngilizcesi. Yani sürekli birliktelik, sürekli birlikte bir arada olması farklı şeyler. İşte fırtına, dalga. Yani biz <gülüyor> diyelim ki bir gün bir müthiş fırtına var verdim böyle ve çatıdaki kiremitler uçuyor Arabalar falan yani her şey hareket halinde fakat su dümdüz yani böyle öyle bir göl gibi İstanbul Boğazı. Yani bu çok azür yani bunun bu zaten diyemliyim ki yani bu işte mucize dediğim şey yani bu işte sürekli nedensel bağında sürekli bir delik hali belli başlı olaraklar arasında sürekli birlikte halinin ihlali. Ona aykırı bir şey. Şüphesiz ben yani bunların tamamı bu mucizelere rağmen yani dinlerin öne sürdüğü bu işte önlerini bilmek ya da işte katılıyorlar falan her neyse. Ya yani bunların tamamı bu nedensellik ilkesi aykırı oldu. Yani deneyim kaynaklı nedensellik saykırı olduğunu, bunların bir kurgu olduğunu işte insanların ilginç, kendilerini ilginç hale sokmak için, dikkat çekmek için ya da işte otorite kurabilmek için başkaları üzerinde bunları uydurduğunu söylüyor. Şimdi e, <gülüyor> HUMT'e bununla yetinmiyor, daha da ileri gidiyor, şunu söylüyor tarih kavramı da bizim zihnimizde açık seçik bir düşünceyi temsil etmiyor. Yani onun karşısına bir deneyim bilgisinin bulamıyoruz. hatta o süreci yani tarihin evren yaratma sürecini de sürece dair bir deney mesai Şimdi burada tabi doğrudan hatırlarsanız <gülüyor> orta çağın ee, kozmolojik ve teleolojik argümanlarına hedef oluyor. Onlarda ne diyordu? Şimdi orta çağda <gülüyor> işte Agustinus'a, Aquinas'a kozupları, Anselmüs'ü vesaire. daha de Anselmüs'te, Tumontolojik argümanlar, o ayrı bir şey. Daha çok Aquinas'ın gündeme getirdi. Agustinus'un gündeme getirdi. Ee, i̇şte var olan bir şey var. Peki bu varlık, içlikten çıkamayacağına göre, e, bu varlık Tanrı'dan kaynaklanmış olmalı. Çünkü e, var var şeyin içlikten çıkamayacağı ilkesi, apjöre <gülüyor> zorunlu bir ilkedir. Bir şey varsa mutlaka bir şeyden kaynaklanmak durumunda, ona bir şey sebep olmak durumunda, bir şey ona sebep olmuş olması lazım.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 Buna bir kopuk kopuk deneyim kapsamında olmaz da etmiyor. Bu nedenle sonucun sürekli birlikteliğinin deneyim edilmiş olması gerekiyor. Oysa bu kozmojik argümanda ortaya konan süreç, bunu yapmak mümkün değil. Yani birincisi, bizim süreci deneyimlemedik. Tanrı'nın evreni, dünyayı, insanı yaratma sürecini tabi. Ama zaten, yani zaman savuk zaten denemedim artık ama sadece zaman sıkıntısı yok aynı zamanda tarihin tanımıyla ile ilgili bir sıkıntı var çünkü yine dinlerin iddiasına göre tanımına göre tarih zaten maddeden oluşmuyor. Yani Özdeksar var bütün maddenin sebebi ama kendisi maddeden oluşmuyor. Tinsel varlık. Dolayısıyla biz burada uzama olan bir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 diyor ki bu aslında antropomorfik bir süreç burada yapılan şey. Ne demek antropomorfik? Yani insana benzeterek, yani kosmik garmanda e, yapılan iş aslında, yani insanın zihin yapısı üzerinden bir atlama gerçekleştiriyoruz. Yani insanın zihnin yapısı üzerinden işte insan neden sonraki bağlamdığı olay olayları anlamaya çalışıyor. Oradan bir ama ona da, onun işleyiş şekline de aykırı bir biçimde bir, biraz fazla sınır aşıyoruz, yani ileri gidiyoruz. Yani başka bir işle insan zihninin kapasitesine ve sınırlarına başıyoruz. Ama yine bunu garip bir şekilde insan üzerine yapıyoruz. İşte bunlar <gülüyor> sözlerinden bir tanesi. Işte evrenin tüm evren modeli. Şey, insan zihnini düzeltiyorum, insan zihni tüm evrenin modeli olamaz. Yani oysa biz bu kozmolojik argümanda ve teleolojik argümanda da yani insan zihnin tüm evrenin modeli hale getiriyoruz. Teleolojik argümanda da şöyle yapıyoruz onu. Kozmolojik argüman biraz devamı. Kozmolojik zaten modern fizik kozmojisinden söz etmemiz. Ortaçal kozmolojisi. Ee, teleolojik o da telos'tan geliyor. Yüklü anca antiklancı telos, nihai amaç demek. Yani teolojik ayrı bir şey, teleoloji, teloz. Ee, o da şu, yani tarih tasarım ve yaratımıyla insan tasarım ve bir analoji kuruluyor. Nasıl ki insanın tasarladığı, yaratı şeyler vardı, işte binalar, şunlar yaptığımız, ürettiğimiz her şey. Ve bunu belli bir amaç doğrultusuna yaparız, tasarladığımız, yaratığımız her şey. Ee, peki insanın tasarlamayıp yaratmadığı şeyler, nasıl tasarlanıyor? Dolayısıyla onlara da mutlaka bir ilk neden tarafından tasar, belli bir amaç doğrultusunda tasarlanmış ve yaratılmış olması gerekiyor. Bir analoji analogik oluyor yani insan tasarım yaratımıyla tarım tasarım yaratımı arasında. Yine hüyum diyor ki, yani bu inanç opanorfik bir iş aslında yaptığımız bu. Yani i̇nsanla işte benzer kompakt öyle evrenin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyor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 Artı tarihde bunlar mükemmel seriyesinde bunlar. Ama sonuçta oradan türetilmiş şeyler, yuma göre bunlar. İnsanın özelliklerinden. Zeki olmak, güçlü olmak, cezalı, verilendirici olmak, adil olmak, işte, e, merhametli olmak hep bilmemiz için kullanılır. Yine antropomorfik bir süreçle bir tarih kurusu oluşturuyoruz devlet yuma. Ee, dolayısıyla Hume'un e, bilgi felsefesi, din felsefesi çok iç içe geçmiş şeyler. Yani zaten metinlere de baktığımız zaman öyle. Metinlerde de insanın işte, anlamayı, soruşturma kitabı, Enquire'de olarak kısalttığımız bir, bir salt epistiyonoloji metni falan değil. Yani burada epistiyonoloji ile birlikte din, yani orada en az iki bölüm doğrudan zaten dinle ilgili konular. Bahsediyor. mucizelerden ve Tanrı'nın sıfatlarından bahsediyor iki konu. Ee, şimdi genellikle zannediliyor ki efendim, Hume, e, nedensellik ilkesine karşı ya da nedensellik ilkesinin bir temeli yok. Ee, biz olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuramayız. Ee, bu sallantılı bir şeydir. Yani hiç böyle bir şey yok, tam tersi. Yani Hume'nin yapmaya çalıştığı şey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 Yani buna ne yazık ki bu tuzağa birçok akademisyen düşüyor ve ee, yani bu akademik camiada da tabii tartışılan şey. ama ben bunların e, biraz şundan kanal tanışıyorum. Bir, e, Kantçı perspektifle Hume anlamaya çalışıyorlar. Çünkü Kant'ın kendisi böyle bir şey söylüyor. Mustafa e, Akbun'un yaşlısında işte e, ya Hume tamam çok iyi beni dogmatik uykundan uyandırdı ama ee, yani bir yandan da e, bilim için bu kadar önemli olan nedensellik ilkesine tam olarak şey yapamamış. Sağlam bir hale getirememiş. Çünkü Huyang diyor ki işte bu iki farklı olay sürekli birlikteliğin e, deneyim edilmesi sonucunda <gülüyor> biz e, zihinde bir gelenek ve alışkanlık oluşuyor. Dolayısıyla biz bu şekilde o neden son seçti? Kurabiliyoruz diyor. Bunu gerçekten söylüyor mu? Aynı zamanda hemen onu söyledi şunu da söylüyor ki, bu neden ötürü ki, neden bu gelenek ve alışkanlık hem bilimsel araştırmanın gene var teorik araştırmanın ve günlük yaşamın en büyük reperi diyor. Yani bu. Bunu e, tamamıyla arka plana attığı falan yok. Hatta bir de onun testinde şunu söylüyor. Mesela bu ko ortaçal -Kozmolojik, kozmolojik argümanla <gülüyor> Kopernik'in astronomi kuramı karşılaştırdığı bir yer var. Doğal akılın üzerinde söyleşilerde. E, tabii ki diyor, yani Kopernik astronomi kuramında kullanılan selge işleri, genel bilimlerde de bugünümüz terminolojisi de kurulan <gülüyor> Yani nedensellik ilkesini bizim kozmojide ortaçağı kozmojide kullanan Nedensellik ile karşılaştırmak mümkün değil. Yani Bunların arasında çok keskin bir ayrım var. E, dolayısıyla burada human e, dediğim gibi Kant nedense yani human nedensellik ilkesini yeterince temellendiremediğini düşünüyor. Ve human kısmen de olsa eleştiriyor. Biraz ondan kaynakları, kanıt etkisi altındaki yum yorumları. Biraz da yumu kendi orjinal metinlerinden okumamaktan tabii kaynakları, ikinciye kaynaklardan. Üçüncüsü de söyleyeyim. Eğer yumun metinleri okunuyorsa da onların cımbızlanmasından kaynaklanmalı. Çünkü mesela bu insanla anlamı elbisörü. Elbisörü el soruşma kitabı da gerçekten bazı cümleleri bazı cımbızladığınız zaman o anlam çıkar. Çünkü önce o selamlaması vardır vakitlerin. Önce neden ilkesine göre kuşkuları dile getirdiği bir bölüm var. Sabu bölümü tek başına alırsanız bitti neden sağlık gibi bir falan yapamayız diye düşünüyorsunuz. Ama bir sonraki bölüme bu kuşkulara yönelik koşkucu çözümler baş baş şey, bölüm okuduğunuz zaman anlayacaksınız yani, tabloyu nasıl oynası tamam. Çünkü hmm. Bilimi, konuşuyorum ve matematiğe inanan birisi. Zaten insanın anlamı yetiştirmek için son bölüm, yani 12. bölüm, son cümlesini okuyor. Ne diyor? Elinize bir kitap alın diyor. İçinde diyor, matematiksel akıl yürütme var mı? Yok. Olgusal akıl yürütme var mı? Yok. O zaman al bu kitabı ateşe atın diyor. Çünkü bu hurafaya ve safsata şey, yanılsama ve safsatadan başka hiçbir şey çağırmaz diyor bunun ötesi yok ki. Yani zaten bu şeyleri baş başına gösteriyor. Piyo, nedensellik ilkesini çöpe atmıyor. Nedensellik ilkesini küçümsemiyor. Aksine zaten nedensellik ilkesi olgusal akıl yürütme. Temelinde olan bir şey daha önce söylemiştim. Dolayısıyla olgusal akıl yürütme temelinde olan bir şey nedensellik. E sonunda da kitabı ne diyor? Olgusal akıl yok yoksa içinde bir değeri yok. Yani. Bu, bu yanılsama içerisinde ''Bu sapsatadır.'' diyor. Bunu tabii ateş atmayı da tabi mecazi anlamda kullanıyor. Yoksa kitap yakalım falan demiyor. Şimdi o dönemde, 18. yüzyılda e, ''Kitap yakma geleneği'' diye bir şey var. Yani önce 1789'dan önce özellikle. E, Fransa'da çok yaygın bir şey bu. Avrupa'da ama özellikle de Fransa'da. İşte Jean-Jacques ve Bolter'ın ve çeşitli o dönemin filozoflarının ve yazarlarının kitapları yakılıyor meydanlarda. Yani bunu okuyanlar <gülüyor> asılıyorlar, idam ediliyorlar veya kitapla birlikte yakılıyorlar, kazığa çakalıp falan böyle rezillikler. Dün yaşandığı bir dönem. Yani Hume tabi biraz oradan esinlenerek kendisi çünkü dönem dönemde uzun yıllar Fransa'da yaşamış. Önce Kuzey Fransa'da Löfleş kazalasının ilk büyük eserini orada yazıyor. Ama sonra asıl Paris'e gelişen, ee, Edinburgh ve Glasgow Erseli'nde iş bulamıyor. Ee, i̇şte denizsiz, imansızdır, ateisttir falan filan diye. Onun üzerine e, bir şekilde bir tanıdığı vasıtası, Paris'e, Britanya Büyükelçiliği'nde e, Büyükelçiliği özel kalem müdürü iş buluyor ve memur yapıyor. Ondan önce kütüphane müdürlüğü falan yapıyor. Yani hiç versineli böyle pek ilgi sonlan, işler yapmak zorunda kalıyor hayat bayağı. bayağı bir sıkıntı çekiyor, ekonomik sıkıntılar da çekiyor. Ee, sonra neyse, e, o dönemde Paris'te e, uzun yıllar yaşıyor ve Jean-Jacques ile tanışıyor. E, Voltaire ile tanışıyor. Yine burada Howard Buckley. Tanışıyor, arkadaş oldu. ortak toplantılara katılıyorlar Paris'te, salon toplantıları. İşte o toplantılarda felsefe, sanat, bilim, siyaset, değerleri üzerine tartışmalar, konuşmalar yapılıyor. Jean-Jacques e, sürekli kaçak halde olduğu bir dönem. içeri bir giriyor, çıkıyor, kitapları yasaklanmış, kitapları yakılıyor. E, sonra bir olay oluyor, bir linç gelişme bir papazın kışkırtmasıyla Rusoyu ince etme kalkıyorlar, köy halkı ya da kasaba halkı için tam olmayan bende. Ee, <gülüyor> onun üzerine yem <gülüyor> Rusoyu e, İngiltere'ye kaçırıyor bizzat yani organizasyonla yapıyor faytonlarla falan. İngiltere intikam etmesini sağlıyor Rusoyu. Yani Rusoyu Fransa devrimi şey işte yani. Tevhis yani, yani Frans, Fransa, Fransa için Rusoyu şeydir yani, önemli figürlerden biridir. Eee <gülüyor> şey yapıyor eee İngiltere'ye gitceği istiyorlar ve soylarını bozuyor başka sebeplerle tabii ki istese yani demek istediğim bu bilim düşmanlarının özellikle yani onları da kapsıyor. Hani karşı devrimci camiaçılı da var tabii bunlar. Onun dışındaki camialar da var bilim düşmanları ve uydurduğu şeyler. Yani bilimi e, küçümsemek için, bil, bilimi itibarsızlaştırmak için işte kullananlar. kullananlar, ya zaten Hume'da böyle demişti, bilim diyeceği aramaz, tümel misal sorunlar, tümel çıkarımlardan bir şey çıkmaz diye böyle kendi kendine de arıyorlar. Yani Nietzsche'yi, Haydilere'i kullandıkları gibi Hume'da da bu bağlamda kullananlar var. Yani bunu böyle yapanlar da var, Tabii, tamamen hiç böyle bir kaygısı olmayanlar ama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 yom sosyete şu anda dünya ne jeoarsnaları arasında en yetkin en alakalı kurum ONU'ya simaiz o anda onların toplantılarına alakalı orada artık bunlar çok fazla tartışılmıyor yani bu artık aşılmış bir dönem varmış bu sonra jeo uzmanları arasında aşılmış bir konu ama Türkiye'de gerçekten alın şuradan şeyine de var burada diğer neyse gazetede ne sürdü bir felsefi tarih de bunun ya orada bile bunları böyle anlatılır, ne yazık ki. Şimdi son olarak, sonra kapatacağım, Sorularınız arasında onları alacağım. <gülüyor> ahlak felsebesi. Yani ahlak, tamam bilgiden bahsettik, bilgiyle bağlantılı nedensellikten bahsettik, dinden bahsettik. Peki ahlak, nereye koyacağız ahlakı? Ahlak konusu tamamen Hume'a göre. Iı, <gülüyor> duygular ve tutkularla ilgili bir şey. Bir kere dinin tek elinde olan bir şey değil. Yani hatta dinden bağımsız bir konu. <gülüyor> Dinler de elbette ahlakla ilgili şeyler söylüyorlar. Ama dinin tek elinde olan bir şey değil. Ahlakın temelinde yani ahlak neyini anlıyoruz? İnsanın eyleme seçim alanı. Ve insanın eyleme seçim İtici gücü, bunu motive eden güç bizim şeylerin, duygularımızdır. Bunlar da iki ayrılır. Sakin duygular ya da soğukkanlı duygular ve aşırı duygular. Yani aşırı duygular, kontrol kaybetme durumlar öteki daha soğukkanlı bir ruh hali içerisinde olumuz durumlar. Yani bunların arasında bir çatışma vardır. Yoksa akıl ile tutku veya akıllıca duygular sen çatışma yoktur. Bazı rasyonel filozoflar, usçuflar, savunduğu gibi Platon'un e, kitabınsı mesela savunduğu gibi. Ee, <gülüyor> yani orada aslında bu calm passions dediği, yani sakin tutkular, sakin yani sokan tutkular, sakin de aslında tam çevismi, şey sakin tutkular dediği şey.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 Yani teorik anlamda veya felsefi anlamda bir akıl bitmeden söz ediyorsak bu ahlak da ahlak yani tek başına ahlaktan bahsediyorum tabii ahlakarasız değil. Yani ahlak dünyamızla ilgili bir konu değil. Ha ahlak felsefesi ayrı bir şey. Ona etik diyoruz zaten. Yani insanın bu söylediği şeyin kendisi ahlakarasız. Orada akıllı yürüyoruz zaten Yani ahlakla ilgili konularda. Aslında olgusal bir şeyler, olgusal akıllı bir içerisinde olduğunu düşünülüyor. Ama tek başına ahlak, yani basit anlamda, ne yapmalıyım, neyi seçmelim, nelerden kaçınmalıyım, nasıl yaşamalıyım, ee, ya da şöyle diyelim, yani normatif olan boyutu diyemizda, etin normatif olan boyutu ve, ve veya tek başına e, ahlak. Şimdi burada bizi tetikleyen şey hep şeydir, e, e, duygularımızdır. E, ben bir akıl yürüteyim, sonra karar böyle bir şey yok. Zaten Hume olanla olması gerekeni ayırır. Yani iz ve od ayrı, meşhur. Olan ile olması gerekenler farklı dünyalardır. Ha, olması gereken, ile bağlantılı konularda yine olanla gibi bir şey söyleyebiliriz ama, e, olan, ya doğru ya da yanlıştır.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 akıl yürütmelerin kapsamında olan bir şey değil. Yani siz <gülüyor> antrenatiksel ve olgusal e, akıl yürütme üzerinden neyi yapmanız gerektiğini ne dair bir şey, neyi yapmanız gerektiğini ne dair bir sonuca ulaşamazsınız. Ama tabii ki ahlakın kendisi bilimsel açıdan diyelim, bir terörcülü ya da olgusal açıdan ünlü değişiğiyle incelenebilir. Bu ayrı bir şey.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 Sonuç tümel, yani bütün insanları kapsıyor, o anlamda tümel. Tümeli birçok anlam vardır bu anlamlardan bir tanesi. Bütün kişiler için mantıklı dediğimiz. Yani bazı kişiler için bütün x'leri kapsıyor. E, tümel yeri misal çıkarır dediğimiz zaman da, e, birinci öncül e, bütün insanlar ölümlüdür. İkinci öncül Sokrates insanlar. Sonuç Sokrates ölmüzdü. Sokrates ölmüzdü sonucu. Tiker değil mi burada? Ne oldu burada şimdi? Tümel yarım saat çıkarımın sonucu, tümden yarım saat çıkarım birinci öncül oldu. Yani dolayısıyla aslında ikisi de tartışmalı. Yani tümden yarım saat çıkarım daha sağlam diye bir şey yok. Çünkü zaten tümden yarım saat çıkarımın buradaki birinci öncülü. Tümel ve uzat çıkarımlar çok kesin değilse ki doğru aslami kesinlikleri yok. Ee, o zaman tümleme yarımsaç ile birinci öncül tümel yarımsaç çıkarm sonucun ile aynı, bırakın da özdeş olduğu göre, yani ikisi de problemdir. Ne yani birer varsa problem. Yani problem de şuradan kaynaklanıyor. Tümel var <gülüyor> çıkarımlarda öncüler tiken, sonuç tümel. Tümel bütün şey öncüldeki tikeller bütün ikisini kapsamıyor. Oysa sonuca baktığımız zaman bütün ikisini kapsıyor. Orada bir sıkıntı var. Yani her zaman o tümeli yanlışlayıcı bir tikel ortaya çıkabilir. Çıksın, çıktığı zaman da yanlışlanmış olur. Yani bu da bir kabus değil bence. Yani böyle hani bilim dediğimiz şey her şey mutlak yüzleyecek bir şey yok. Bilim diyerek ettik bir şey. Yani bir şeyin bir bilimsel programın yanlışlanması da olunan bir şey. Çünkü bir şey öğrenmiş oluyorsunuz. Yani bu yanlış bir şeyin yanlış olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz. Başka bir hipotezi ortaya atıyorsunuz. Şimdi dinde böyle bir şey yok. Yani o mutlakçı bir, bir paradigma var.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 Ne için? Hakikatin arttırılması için gerçekten. Şimdi, bilim insanları bu şekilde iş yapmazlar. Yani benim teorim, temelinde ayır var falan. Dolayısıyla mutlaktır, demezler. Ee, onun için, yani onu soruyorsanız bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında bir de ha evet human doğrudur. Olumsal akıl ünlerde <gülüyor> tüm evrenin terimi kullanmıyor human aslında. Sonradan kullanılan bir, bir terim. Human metinlerine geçmiyor. Ama yani yaptığı şu gerçekten. Yani Hümşinun söyledi i̇şte geçmiş zaman dediğimler üzerinden geleceğinleri sonuca ulaşmak istiyor. İşte güneş bugünlerde doğdu öylese yarın doğacak di. Bu tümeleri abi çıkarım. Şimdi Hume'un söylediği yani nedensel selik tabi ilk kez üzerinden ayımlar çıkarım vardı bunu dahil. Yani Hümün söylediği bu çıkarımların abjöre bir yapısı yok. Yani matematiksel akıllı yutmelerdeki a priori zorunluluğu durumu yok şeyde, olumsal akıllı Zaten söyledim, apos geliyor. Ama bu onların değersiz olduğu ya da bir işe yaramadığı ya da bize hiçbir şekilde bilgi aktarma anlamına gelmez. Çünkü a priori akıllı zaten yani sadece matematikte olabilir. Yani olduğu <gülüyor> dünyasında evren dolu bitenleri size a priori açıklayamazsınız. Ya orada deneyime muhtarsınız. Yani bir çeşit şöyle denedir. E, matematiksel akıllı yutmelerde,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 Yani bu TÖZ kavramı tamamen devre dışı bırakıyor ama yani ne demek bu işte kendi kendine var olan e, sabit değişmez e, bir takım sıfatları taşıyan e, bir şeyden bahsediyor, metafizik kavramdan. Daha önceki eserlerinde insan doğa sözlerini inceleme. Orada tikel <gülüyor> temini kullanmak için bu başka bir konu yalnız. Orada da şunu söylüyor, tikel çünkü şey denedim, işte bu töz denen şey, substans, tümenin kendisi falan. Ya ona da yumuşum söyle bu da bir yanlışsana. Çünkü sadece şey var, e, tikel, değişken, çeşitli olan, <gülüyor> hiçbir birbiriyle özdeş olmayan, ama benzeyebilir. Ama özdeş olmayan izlenimlerimiz ve algılarımız var. Yani böyle. E, onun ötesinde bir şey söylemeniz mümkün değil. Ya bunların toplamı tözdür. Yani orada töz saçma kavramakta kalıyor çünkü onların toplamı da o zaman niye tözlüyorsunuz? Ya sadece yani, olgular vardır diyorsunuz değil mi? O anlamda. Yani sadece o, o yani izlenimler diyelim isterseniz. Evet onlar tabii ki olgusal olamakta. Doğru söylüyorsunuz. <gülüyor> Fakat bunların her biri farklı. Biz e, benzerlik Ardışık ve bitişiklik ve nenensel ilkeleri üzerinden bu farklı deneyimler arasında bir bağ kuruyoruz. Zannediyoruz. <gülüyor> Biten toz var, substans var. Değişmez, sabit. Avrupa'da biliyorum çok dereflet olsun şu an. Her şeye bir akış içerisinde bir şey yok yani Platon gibi değişmez bir şey yok. Yani, o Usia kavramını reddediyor. Şey, bir de Tikel kavramı orada. Günahı geldi, çok da söylemek gerek yok. Bu arada. Açıkladığınız konuya ilişkin bir kısa human sözü var, e, dinsel yanlışlar felaket ama felsefi yanlışlar gülünçtür diye çok net olarak bu konuyu sormak istedim. Felaketi tehlikeli diyor. Dinsel tehlikeli, atalar, pardon. Tehlikeli, değil mi? E, diğer üyesler ancak olsa evet, olsa evet, gülünç evet. olur. Evet. Telsifedeki daha iyi bir Ama dinledikler çok tehlikeli. Evet. Ee, benim sorun şu olacak. Evet. Ee, human siyaset diyelim olmasındaki e, nedenlerden biri tarihçi ve iktisatçı olmasının bir rolü var mı burada? Buyurun. Evet. Buyurun. Şimdi tabii human siyaset felsefesi evet var ama asıl tabi da daha metinlerine baktığımız daha çok odaklandık onu bilgi felsefesi, min felsefesi ahlak felsefesi. Var. Siyaset felsefesi üzerine de denemeleri var. Yani siyaset felsefesi ilişki dolayı görebilecek denemeleri var. E, artı ahlak felsefesi üzerine insan doğası üzerine bir inceleme sebebinde ama daha sonra yazdığım ııı e, ahlak ilkeleri üzerine bir soruşturma kitabında da adalet kavramından da çok sık söz ettiği için onun da bir çeşit sadece ahlak felsefesini, siyaset felsefesi yönelik bir metin olduğu söylenemdir. Ee, sorunuz cevabı, e, evet tarihçi yani iktisatçı, iktisat üzerine yazdığı denemeler var. Ama tabii Adam Smith kadar, Adam Smith'le arkadaş bu arada, İktisat, modern iktisat bilme korusu olayız komşanı biliyorsunuz bence. Yakın arkadaşlar. Gerçi Hume daha cesur. Onu da baştan söyleyeyim. Yani Hume'un meza, doğal din üzerine söyleşiler kitabını Hume daha önce yayınlamak istiyor. Adam Smith onu geçiyor. Sonra diyor ki, bari bunu öldükten sonra saygı yayınlatıyor. Onu da reddediyor. Yani Adam Smith biraz... Hatta Glaston Üniversitesi'nde iş başvurusu yaptığında Adam Smith, bir referansı yazıyor. Çok olmuş şeyler yazıyor ama... Yani din hakkında görüşlerini atıyor, ki bilmem gibi bir laf veriyor. Anlatıyor adamın iş başvurusu, infilak ediyor. Yani böyle şeyler var. Neyse bu da bir parantez. E, human tarihçiliği de, dediğiniz gibi bu işsiz kaldığı dönemde, yani üniversite iş bulamayınca, e, kütüphanede müdürlük yapıyor. Orada biraz parasal sıkıntıları da var ve kitabı satmıyor. Şey, İnsan Doğası üzerine incelenen bir kitabı. Yayın dünyasında öyle doğmuş bir kitap, Kendi tarih, kendisi böyle tabir ediyor. Hiç satmıyor. Ee, Babasını erken yaşta kaybetmiş. Yani böyle bir maddi şey de oldu arkasında. Bu kütüphanede müdürlük yaparken İngiltere'nin diyor ki, ben bu İngiltere'nin tarihini bir araştırayım. Bunun üzerine kitap yazma, burada boş boş oturacağım ama, ve e, binnam kaç yıl çık hatırlamıyorum. 10'dan fazla diye aklıma kalmış. İngiltere'nin tarih yazıyor. Kütüphanemle öyle yapıyor. Önce araştırıyor sonra yazıyor. Ve o kitap çok satıyor. Mesela yani, bense kitapları hiç satmıyorum. O kitap e, bayağı iyi görüyor. İlk defa aynı bir para geçse olsaydı. Yani onun da etkisi var soruların cevabı olabilir. Çünkü tarihsel bilinci yükseltir işte. Ama o tarihe bulaşması tamamen o dediğim şey. E, İnsan doğan sözlerini bir inceleme yapacak. İzlediğiniz bir bilinen kitabın döneminde çok hatta hiç tabiriyle alakası yok. Çok pür bir felsefe mi? Çok Ondan sonra e, bu kütüphane müdürlüğü döneminde İNTR araştırmaya araştırma başlamasıyla birlikte e, siyasi konulara yönelik ilgisi geçiyor. Evet. E, buyurun hanımefendi. Fark sayılacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.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 bilgi istiyorum. Ben böyle psikoloji hiçbir şey bilmiyorum ama uzaktan duyuyorum, seyrediyorum diyelim. Ama hiç bulabilir. Fens yok ee, Yani yani yolda... Yani burada belki siz soruyu ben son tutarsam, yani gün acaba buna ne derdi diye tahmini bir şeyler söyleyebilirim ancak. Bunu dinle bağ bağdaştırmak istedim açıkçası. Neyin? Çünkü din, yani parapsikoloji ve rüya e, bilimini, hatta metafizik konular, beş, beş duyu organının e, dışında hissedilebilen, yani e, Tanrı'yı tanımlarken Allah olgusu ve din kavramını tanımlamadan e, hisselere, e, yani tarihimi alıştırmak. Evet, işte bunların araştırılmasına ilişkin e, bir takım bilimsel çalışmalardan bahsediliyoruz. Tarih'in varlığına çıktı demek. Yani, ona ilgili inanacağını zannetmiyorum. Yok, yok, hayır. Gümde hani, metafizikle ilgili bir şey söylediniz de, hani, onunla bağlantılı oradan çıkış noktası var mı? Çünkü sadece somut, somutsal a, değil de, hani, soyut. Yani hiyom e, rüyaların varlığınız reddet oluyor ama e, rüya dediniz çünkü galiba. Rüya bitti mi şu ama Perseteye hani nasıl yansıyor? Ya. E, ispat edilemeyen yani şeylerin artık bilim bunu aşmış anlamında söylemek istedim. Yani bilim artık e, bir takım kavramların e, matematiksel veya somut değil, e, soyut kavramlarla açıklamamız gerektiği ve bu konuda bir takım merkezler e, çalışmalar yapıyor. Bu anlamda sonuçta. Tabii sizin görüşürüz. <gülüyor> Yok hayır. E, görüşüm ayrı ama evet. merkezler var e, bildiğim kadarıyla Avrupa'da pek çok e, bu konuyu inceleyen. Bilhassa da psikoloji biliminde. Ya, psikoloji var tabii. Evet. Psikoloji bilimde o olarak doğru söylüyorsunuz ama şimdi psikoloji ruh bilimi demek yani. Işte, tam çevirdiğiniz zaman. Ve sonuçta bir sosyal bilim de olsa, bir doğa bilim de olsa, yani sosyolojik, psikoloji gibi, antropolojik gibi bir sosyal bilimden de söz etsek veya astronomik, kimler, fizik ve biyolojik gibi doğa bilimden de söz etsek, ortaklıkları bunların yöntemde. Ayrıca yani nesnelerin farklı. Birisi doğayı inceliyor, ötekisi insanı ve toplumu inceliyor. ama yöntem mutlaka gözlem ve deneyden konuşmak da. Ön koşu Tabii ki sadece gözlem ve deneydir bilim demiyorum ama yani gözlem ve deney ötesin, ötesi bir yol değildir bilim. Dolayısıyla e, şimdi hangi bilimsel kuramdan söz ettiğinizi bilmiyorum ama yani bu parapsikoloji üzerinden, bebe psikoloji üzerinden tarih var mı? Tamam mı saçmalık bence. Ee, yani Hume göre de böyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani böyle bir şey kabul etmez de. Ee, çünkü adı üstünde psikoloji ruh bilim insan ruhunu inceliyor. Yani tarih burada tarih incelemiyorsunuz siz burada. İnsan ruhunu inceliyorsunuz. Yani insan ruhunu ince inceleyip oradan yani psikolojiden tevolojiye nasıl geçiş yapmış ya da kim dediğiniz bilim merkezleri kimler bilmiyorum ama. Yani ben bunların genel bir camiasına ciddiye alınacağına hiç inanmıyorum. Ee, yani din konusu, yani Hume'un da söylediği gibi bir iman konusudur. Yani kişisel bir e, bireyle, yani bireyin kendi öznel dünyasında bir e, iman konusudur. Ki Hume'a göre iman da, e, aklı ve deneyime aykırı olandır. Ne yapıyor, ne postörü, aklı yürütmen, biz olan bir şey değil bilge insan deneyimler ve akıl üzerinden akıl üreten çıkarım yapan kişidir. bilgiye ulaşan bilgi olmak isteyen insan bilgiye ulaşarak dolayısıyla yani yoğunluşta zaten söylemeye çalış şey bu yani buradan bizim teolojiye bir atlamamız mümkün değil yani tanımı gereği bilimsel yöntemle Tarihinin varlığını kanıtlayamazsınız. Yani şeyde de söyledim geçen bir yıl önce örgütü ya çünkü canıyla olan tarzımanlara kakalı. Yani, bunu, yani teoloji camiasında tabii ki bunu savunanlar var. Ama bilim camiasında bunu savunanlar yok. Yani belki işte Vatikan'da falan bilemiyorum. ABD'nin bazı muhafazlık ya eyaletlerinde falan. Böyle ee, yani şeyler olabilir. Bazı katolik okullarında olsun ilahiyat örgütüleri de olabilir ama tarih, bilimin araştırma konusu olabilecek olan bir şey değil. Tanımı gereği değil zaten. Yani, e, onun için o bağlantıyı ben açıkçası kuramıyorum. Öyle cevap vereyim isterseniz. Tabi bu da benim kişisel görüşüm. Evet, şimdi sırayı takip etmeye çalışıyorum. Özür dilerim, sizleriniz galiba değil mi? Buyun, şey, önce beyefendi sonra Önce üç kere falan ondan sonra size buyun evet. evet. 1745 İskoç Jacobite, Jacobite ayaklamaları, yun felsefesi üzerine nasıl? İsveç mi? İskoç mu? İskoç. Evet. 1745 Jacobite hani ayaklamaları. Nerede? İskoçya'nın, bana İskoçya'dan İskoçya'da evet. krala karşı, yani İngiliz kralı derin, evet. kendi krallarını yerine getirmek. Ama bir bir anlamda bağımsızlık ayarlanmaları. Evet. Yani Hümet felsefesini nasıl etki etmiştir? Ben o konuda hiçbir şey bilmiyorum. İskoçya tarihinin anlamında. Evet. Felsefesleri de bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü Hümet evet. o Hümet konuya referans e, etan birisi değil. Evet. Ama yani İskoç milliyetçisi biri olduğunu da Anlatmıyor. Yani eserlerine baktığımız zaman hatta şöyle bir şey var metni var. Ee, ölmeden önce hayatını özetlediğim bir metin. Ee, i̇ki üç saatten özetlemişti. Ben de, e, kimin, ne yaptım ne ettim diye. Ya yani orada şunu söylüyor. Ben bir ara diyor e, Paris yerleşmeyi, yani Paris'ten çok etkileniyor. Paris yerleşmeyi ve Britanya vatandaşılar çıkmayı bile düşündüm diyor. Yani hiç yani onun o işlerle bir şey yok yani bir e, ilgisi yok yani Evet e, kendisi mektuplaşmalarından biliyoruz e, hani İngiltere'de e, İskoç olduğu için bazı sıkıntılar çektiğinden söz ediyor ama <gülüyor> özel bir mikro Millyonçi bir kimliği olan meçti. zaten çok daha derin bir olan ve e, dünyasal ve insansal bakan bir kişi olayları buyurun önemliydi. Evet. nedensellikle ilgili görüşleri hakkında önemli bir e, kavram yanılgısını bir yanlış anlama konusunda bizlere uyardınız. Benzer bir yaklaşımın e, kampın metinlerinde de göründüğünü söylediniz. E, kampın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 Yani tabii. Yani mesela orada çağ genel olarak tabii ki karanlık bir <gülüyor> çağ ama hani e, kopuşdan daha ziyade bir süreklilik açısından bakmak açısından. Çünkü bir taraftan antik Yunan'da gerçek bir aydınlanma e, şey yapıyoruz, gözlüğünün. E, bunların e, 1700'lü 1800'lü yıllarda gitmesinde temel olarak bilimsel devrimlerin de bir etkisi var. E, bilimsel gelişmelerin de bir etkisi var. Bu açıdan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 yani zihinde oluşan gelenek ve alışkanlık üzerine kurulmuş olması nedenselliğinin bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Çünkü bunun sadece bir gelenek ve alışkanlıkla açıklanması doğru bir şey değil. Çünkü gelenek ve alışkanlığı indirgediğin zaman Kant'a göre bu zorunlu olmaktan çıkıyor. Kant'da da biraz zorunluk takıntısı var. O da Leibniz'den. Yani aslında Kant'a etkilenen de iki filozof var. Biri Leibniz, biri Piyon. Orada tabii lightness etkisi daha ağır oluyor. Lightness'in şöyle iki çeşit önerme vardır. Ee, zorunlu, ki bunlar a priori'dir ve olumsal. Contenten en sevdiği ayı ayılarımız ee, olumsaldır. Yani olabilir de olmayabilir de olanlar. Yine zorlu ol olanlar. Ee, olumsal olanlar a posteriori'dir. Ee, zorunlu olanlar a priori'dir. Yani a e, priori lightness'te sadece bir akla dayanma meselesiyle ilgili bir şeydi. Aynı zamanda bir şey zorunlu kılan bir şey. Bu Kant adı devam ediyor. Yani bir şey abjör dediğim o zorunlu. Kurtuluyoruz yani evet. seyri denene şeye doğru işte kategorik partifanla ilgili <gülüyor> felsefesine. Tabi Hiumda da tam dersi nedense analit sanat editlemini kullanmıyor Hium. Biliyorsunuz Kantla çıkmış bir Kant kullanıyorlar. Ee, ama Hiumda nedense aposterior olucu. Açık bir şekilde de söylediği için insan. Bu şey, kant açısından bir sıkıntı oluşturuyor. Ee, yoksa kantın Hume'nin metinlerini e, okuduğunu biliyoruz. E, yani çarpımıştır. Ziyade e, kendi bakış açısı, apriori işte, takıntısı olduğu için, yani olgu meselelerinde Hume ayırdı apriori ama matematikseldir Olması olan nedense aposteriori. Kamp böyle bir şey ilişkik kuruyor apyoy kavramına olgusal olana eklenmiyor gibi bir şey oluyor. çapraz bir şey yani. Ama sentetik apyoy tabii. Yani analitik, mesela <gülüyor> işte analitik ve hermennette mesai, bütün bekarlar gerili değildir. Zaten bekarların <gülüyor> gerili olmanın önüne karşıdır. bir şey. Ama mesela bütün bekarlar mutsuzdur. Bekarlar mutsuzdur. Burada yeni bir şey söylüyorsunuz. Ya, doğru yanlış, şu ayrı bir şey. Ee, yeni bir şey söylüyorsunuz. Tekrar ediyorsunuz. Bu sentetik, yani bu garip bir şekilde. Hem zorunlu, yani hem A-H gibi bir şey değil. Her şey neden sonuç ilişkisi etrafında meydana geliyor. Ön ilkesi diyelim isterdim. Bütün bekar bir değildir gibi bir şey değil. Ama aynı zamanda apriörü. Oysa yörükler, mesela sandakçık olursanız, yani ancak A ve A-H, bunu apriörü olduğunu anlayabiliyor muydur? <gülüyor> hem kaynağı anlamında hem zorunlu anlamda ama öteki yönle bu iş bağdaşmıyor. Şimdi ikinci mesele şimdi bir kere bir düzelttiyim yani orta çağda bir şey bilindi demedim ben ee, tam tersi orta çağda bilim bilin yok doğrudur. Ee, ama felsefe bak felsefe yok diyemeyiz. Yani bilim var ama sınırlı bir oranda. Var. Hatta İslam dünyası daha fazla bilimler şere karşılaştırdığımızı al. Yani Avrupa ile hiç olmazsa işte İbn-i Sina var, İbn-i Sina var. Özellikle İbn-i Sina var. Ee, İbn Sina var. Ee, bilim alanında tıklamada yaptı çalışmalar. Ama e, özellikle Avrupa'da, Orta Çağ'da, Avrupa coğrafyasında bilim alanlar çok ciddi bir şeyin ortaya koyduğunu söylüyorum. Zaten biliyorsunuz zaten Aristoteles, Otorisi hem Müson, yani, Dünya Merkezi, Kur'an'la inanıyorlar. Yani Dünya Eveli Merkezi'nde, dünyamızda onun etrafına dönüyoruz. Sabit, hareketsiz bir geze gelmiyor. Yani tamam, bu yani Aristoteles, Battalius döneminde anlaşılabilir yalnızca gözlem ve deneyi e, yetiştiri ve teknolojisi daha fazla yetişmiş değil. Ama, e, gerçi Aristoteles'in bir var. O daha önce söyledi Asam Kupermin'e ama nedense Aristoteles'a da kimse itibar etmeyi ciddiye anlıyorlar. Ve Aristoteles'in ve Battalius'un kurama Yüzlerce yıl geçerli sayılır. Kime kadar? Kopernik. Dediğimiz gibi, yani Kopernik önce, sonra Galileo, sonra Kepler, bunları geliştiriyorlar. Son Newton, yani bir bilimsel e, patlama diyelim süreci yaşanıyor. Ne zaman? Orta Çağ'dan sonra. Yani orta Çağ bir şey diyor. O, o Kopernikle başlamış. Hani şey dediğiniz onu düzeltiyor. Yoğun ta çağı diyekanmışım. Şey, çok hızlı gidiyorum. Şeyi kastettim. Siz herhalde e, antik çağda veriyorsunuz. Yani hayır, şunu kastettim. <gülüyor> antik çağla 17. 18. yüzyıl <gülüyor> aydınlanması arasında böyle tamam bin yıllık bir durgunluk dönemi var. Eyvallah. Ama evet. bu boş var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 Sizin bunu kastettiğinizi sanmıyorum. Asıl evet, sorun şu. Asıl sorun şu Yalnız ben bir cevabımı bitireyim isterseniz. istersin. Şimdi, e, şimdi bilim tarihi yazdıklarına bakarsanız orta çağda böyle radikal devrimci, kompörlük gibi Newton gibi bir şey yok. Yani bunu kim söyledi bilmiyorum. Hiçbir şey yapılmadı demiyorum ama ben devrimci bir şey yok diyorum. Yani bilim tarihinin e, tarihinde ciddi bir kırılma noktası olabilecek bir bilimsel gelişme yok derim. Yani. Yoksa hiç bir şey olmamıştırken Osmanlıda şey var, bilim mi var, ilim mi var? Osmanlı önce var İslam dünyası. Şimdi benim kastettiğim şu, antik Yunan'da e, doğa e, filozoflarıyla birlikte de başlıyor bu. E, sadece felsefe alanda değil, mesela Hippokrat sonra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 o dönem koşullarına göre, araştırdığımızda da aynı. Bir bilimsel yöntem ve bilimsel çalışma ve kuramlar zaten mevcut. Bu böyle bir anda Rönesans, Koper de birlikte ortaya çıkıyor. Ben onu söylemeye çalıştım. Sonra ha sürekli şöyle olabilir. Yani aydınlanma aslında Orta Çağ'ın antitesi. Yani hem siyasi olarak, hem de e bilimsel olarak ve sanatsal olarak. Yani sanata bakın. Orta Çağ'da yapılan sanata. <gülüyor> yani kilise şey, mimarisine ya da Meryem Ana heykeline gelmiş bir şey. Sonra ne oluyor? Bodicelli'nin Venüs'ün doğuşuna bakıyorsunuz. Şey, Knidos'a konmuş olan heykeltürsün onu unuttum. Knidos Afrodit'ini yapan. Önce onu Kos istiyor. Sonra Kos, ben çıplaklığına heykeli koyamam diyor Meddana. Onun <gülüyor> zaten Knydos, daha bugünkü kabul ediyor bu heykeli. Şimdi o işte Knydos, Afrodizinan, esine nek bot içirdi, ama o şey yapıyor, Venüs'ü şey resmi. İşte Michelangelo, Rembrandt, Leonardo da Vinci. bunlara baktınız da sanat ortaya kondu sanata. Antik Yunan'daki mimari ve mimarik ve heykel alanındaki sanatla çok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 Şimdi bu anlayış Antik Yunan'da var. Yani insan merkeze koyan <gülüyor> Hümanizm. hem natürelizm var hem Hımanizm var. Aynı sıvakiyorsunuz, Rönesans'tan sonra Avrupa'da var, Hümanizm Hımanizm var, natürelizm var. Ee, yani dini ve tarihi merkeze koyan yani her şeyin, felsefenin, bilinin, sanatın, siyasetin, günlük yaşamın dine endekslendiği bir din fetişizmi yok. Şeyde. Antik Yunan'da da yok, Rönesans'tan sonra Avrupa'da da yok. Bu Orta Çağ özgü bir şey gerçekten. Ee, şimdi e, o anlamda yani böyle bir e, süreklik ancak her hani şey bağlamında olur. Hani bir tez antitez diye dediği için bir süreklilik olduğunu söylüyoruz. Onun üstünde içeriksel olarak bir süreklilik yok. Şimdi aydınlanma e, tabi bunu şimdi sizden bağımsız söylüyorum. Yani bu işte aydınlanmacılık falan küçük havaları falan yani bunu söyleyen cahildir bence. Yani siz kastetmiyorum ama yani aydınlar zaten hiç kastetmiyor. Sizin ilgisi yok. Tamamen aklıma geldiği söylüyorum şu anda. Yani eee buna ancak cahil ve cahillikle meşgul olan bir profesörler aydınların düşmanları benimsterseniz. Yani bu böyle bir e, işte karşı devrim hareketinin e, ve onun işbirliğiyle eee böyle moda haline getir. Bu bir şey. Yani aydınlanmayı küçümsemek, ondan sonra e, onun yerine işte Orta Çağ'a tekrar Portland'da çalışmak falan. Zaten aydınlanma Orta Çağ'dan çıkış demek. Yani bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü var yani olma sebeplerin tam tersi. Yani aydınlanma dediğimiz şey, benim anlattığım anlamda ne diyor? teokrasi yıkalım diyor. Yani onun yerine neyi koyalım diyor? Layıklığı koyalım diyor. Layıklık en nefretlilik diye şey. Yani dolayısıyla yani din, ne diyor laiklik Din ve devleti, din ve hukuku, din ve siyaseti tabağına göre ve eğitimi bunları ayırmak lazım. Bunları ayırmak koşuluyla dini ibadet inanç özgürlüğünü sağlamak. Dinsizlik falan değil. Sadece dine bir sınır çekmek. Şimdi buna tabir edemiyor yani. ne demek dine sınır çekmek. Din her şeyi hükmetmedi. Yani bir çeşit din fez çizimi diyorum ben de. Dindarlık demiyorum ilk kadarsınız. Dindarlıkla dinciliği veya Müslümanlıkla İslamcılığı da ayırıyorum. Ee, <gülüyor> Yani siz bunu bir fetişizm haline getiriyorsunuz, fetiş haline getiriyorsunuz, İslamcı oluyorsunuz ya da dini oluyorsunuz, neyse. Ee, hangi din davamız fark etmiyor. Bugün gündemde, yani biz bugün e, Avrupa'nın 18. yüzyılda, hatta 17. 16. yüzyılda yaşadıklarını yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de işte ortaçağı tekrar Türkiye nasıl iyi göndürüyoruz, bir şey yaparsız, teokrasi, şeylilerin teokrasi nasıl inşa edildi Ondan sonra güçler arsında monarşi tekrar nasıl ortandırız? O zaman orada krallık deniyordu, işte Rusya'da çarlık, bizde de padişahlık işte. Yani dolayısıyla <gülüyor> şimdi bunu tamamen böyle soru gelmedi ama ben söylemek duydum. Yani aydınlanma öyle küçük bir bir şey değil. Mesela bazıları diyor ki efendim aydınlanma bize aklın despotluğunu şey attı falan. Yani bu akıl despotlu falan diye bir şey yok. Yani ortaçağ ilkeliğinden çıkış meselesi var. Ki ben zaten şeyi söyledim. Mesela Hume, e, rasyonist bir filozof değil, deney deneyimci bir filozof. Yani bunların hepsi zaten aynı şeyi söylerler. Fark farklı bir ama ortak bir yönleri var. Ki bu 18. yüzyılda başlamış bir şey değil. Ametikan'a kadar gidebilecek bir şey. Yani kafanı çalıştır, aklını kullan. E, akıl demek, e, rasyonizm ayrı bir şey biliyorsunuz, akla indirgemecek demek aydınlanmacı Aydınlanma eşittir rasyonizm, böyle bir şey yok. Aydınlanma filozofların gider arası deneyimci. Rusya da rasyonizm falan değil. Yani, dolayısıyla e, orada şöyle bir kafa karışıklığı var. Yani, e, şeyle aydınlanmayla rasyonizm özdeş tuturlar, alakası yok oysa. Ee, <gülüyor> şimdi e, Mustafa Kemal Atatürk ne yaptı da bu? Yani Fransız devrinin etkilenerek, e, bu demin bahsettiğim modern şairlere, demokrasiye ve felsefeye karşı yürütülen bu iki temel devrim, Alman <gülüyor> devrimi, Fransız devrimi, onu bir e, nüfusun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede İslam biyografyasındaydım uygulamaya çalışmış. Ben iki soru soruyorum ama bir. Şey, ama iki bir soru saat. daha var. İslam onu sonra tartışacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Vakti> <mı? gülüyor> <gülüyor> evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.